1931 numaralı konu Hazreti Peygamberin dua ve müdahalesiyle eşhabdan bazılarının göz ağrısından kurtulmaları evet Ebuzer'in gözü Uhud gününde isabet aldı Hazreti Peygamber tükrüğünü sürdü ve o gözü diğerinden daha sağlam oldu